Kureyş Suresi Necm 51 Kureyş'in güvenliği, esenliği, kış ve yaz her zamanki seferlerinde güvenlik, esenlikleri için. Öyleyse kendilerini açlıktan kurtararak beslemiş olan ve her korkudan onları güvene kavuşturmuş olan bu beytin Rabbine kulluk etsinler.